Ee, bu asırda bir benzeri olmayan ender insanlardan birisidir. Allah ona bütün mahlukatı adedince rahmet eylesin. Şeyh Nedvi kardeşler aslı Hz. Hasan radıyallahu anh'ın soyuna dayanıyor. Dolayısıyla Şeyh Nedvi yani bizim bugün zikrini yaptığımız Nedvi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 böyle enteresan bir yer orada en garip Müslümanlar bildiğiniz gibi kaza ara bir ineğe bir bisiklet çarpsa onun için 10-20 tane köy yakıyorlar inekperestler hakimler ee, ki Müslüman sürekli kovalanan horlanan bir insan tipi orada en fakir kadro Müslümanlar en küçük en e, değersiz okullarda Müslümanların çocukları okuyor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 Gözden silinmek, vahabi, selefi, mezhepsiz, dinsiz, Şii olmak için yeterli bir suç bu. Gittin, eridin gittin. <gülüyor> Dönüyoruz. <gülüyor> Hayatımda bana en büyük örnek İbni Teimiyedir diyor. İbni Teimiyi ile ilgili de kitabı var. İbni Teimiyi olmasa İslamiyet bugünlere zor gelirdi diyor. İbni Teimiyi de seviyor. Bir tasavvufçunun yanında üç kere İbni Teimiyi deseniz zekafir der size denemek için yapın bakın sen İbn Teymiye'yi seviyor mu tanıyor mu de seni dinden atar İbn Teymiye de hakikaten ömrü boyu onlarla uğraşmış onlar da kıyamet kopana kadar onunla uğraşıyorlar böyle yeminliler şimdi bir adam düşününüz İbni Teymiye ile ilgili kitap yazmış onu tarihin en büyük mücahidi görüyor bu asırda bir İbn Teymiye lazım bize diyor Nedviye ait sözler bunlar. Bu âsırda bize İbn Teymiye lazım diyor. İbn Teymiye olsa böyle olmazdık diyor. Kurtarıcı görüyor İbn Teymiye. Önder şahsiyet olarak görüyor. Bu tam en kuzeydeki bir adam İbn Teymiye. İmam Rabbani en güneydeki bir adam. Ellerini açmış güneyden kuzeye kadar bir güneydeki ele tutuyor, bir kuzeydeki ele tutuyor. Bugüne kadar.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 Şeyh Emin ne yapıyor İstanbul'da filan diye sordu. Emin Saraç Hoca Efendi'yi Emin Saraç Efendi'yi de 1951'de Kahire'de görmüş. Hilafet çocuğu diye ona da dadanmış. 1986'da Emin Saraç Hoca Efendi ne yapıyor İstanbul'da diye sordu. Baktık ki biz mer haberimiz yokmuş ne kaliteli bir gençlermişiz filan. İşte izah ettik Emin Hoca iyi filan vesaire böyle konuştuk.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 Biz de nezaket yapıp çıkmaya karar verdik. Olmaz dedi. Bir kişiyi çağırdı. Ona Hindüce bir şeyler söyledi. Biraz sonra geldi. O da elinde koca bir tepsiyle geldiler. Siz dedi ikram görmeden gidemezsiniz dedi. Biz cebimize koyalım falan dedik. Baktık böyle sulu bunun şeyler. Onlar cebe koyacak gibi şeyler de değil. yedik falan bizi beklediler. İkide bir müsaade ederseniz biz başlayalım mı diyor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 Oturdukları apartmanlarda güvenlik sistemleri, güvenlikçiler, kapıcılar ayrı kadrolardan maaş alıyor. Ben onları da gördüm. Nedvi'yi de gördüm. Biraz sonra da bürosunu ve odasını göstereceğim size inşallah. Yani ben çok şeyhler ve Nedvi gördüğüm için burada hasret dillendiriyorum. Hiçbir meziyeti olmadığı halde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 Birisini hilafet çocukları diye bizi kırmadı. Bir de Yusuf Kardavi kendi hatıratında anlatıyor. Hindistan'a gitmişler. Epey kalabalık bir ezer hocasıymışlar. İşte ellerinde fotoğraf makineleri falan görünce hemen onlara da demişler, hoca efendi izin vermiyor, çekmeyin fotoğraf falan diye. Çoğunmuş demiş ki, biz ilmi eziherlilerden öğrendik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 Şeyh Emin Saraç Hoca efendi, hocam Emin Saraç Hoca efendi, Hamdi Arslan Hoca ve Ahmet Hamdi Yıldırım diye bir arkadaşım var o. Bir de Adem Bey diye Azmi Memtüdai Vakfı'ndan bir kardeşimizle bir heyet olarak Hoca efendi ziyaret ettik. Bir hafta kadar misafiri olduk. Onun bize ilgisi karşısında sadece kendimizden utandık.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 Hoca arkadaşlar, şu biraz önce konuşma yaptığı yeri, bürosu burası. Yerdeki eski bir mindar, misafirlerinin yastık olarak kullandığı yedek yastıklar, onun sırtlığı olarak kullanılıyor. Hoca Efendi'nin mutfağında kendisine hizmet eden talebileri bunlar. Bu da abdest ibriği. Lavaboya falan gitmiyor. Vakit israf olur diyor. Orada odasını da abdest alıyor. Biraz önceki büronun üst katları. O kitapların asılları onlar arkadaşlar. Birkaç ay sonra kitap olarak çıkacak o gördüğünüz dosyalar. Bu Efendi'nin yatak odası. Mobilyalar işte yeni gelecekti. O zaman bekliyor.